TRT Türk'ü dinleyenleri için GAP Diyarbakır Radyo stüdyolarında hazırlayıp sunduğumuz bugünkü Doğudan Esintiler programını sizler için Gülistan Fırat hazırladı. Ses da Ercan Yaşar, spikeriniz ben Tuğba Bezirgen mutlu günler diliyoruz. Haftaya bir başka programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Doğudan Esintiler şarkı